Açık Radyo, Açık dergi Teknolojinin Karanlık Yüzü 2005'ten hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bu son. <gülüyor> evet bu son. Murat'cığım e, 2005'te de 2006'da da birçok kişinin başına gelen bir konuyu. Geçen hafta da zaten girişini ben yaptım. Birazcık işleyelim istiyorum. Bir şey Laptop. sorabilir miyim? Evet. 2006'da insanların başına nasıl geldi? Daha bir hafta var. <gülüyor> şey. <gülüyor> Ya o sey misin medyum hemen fark ettim ki herkesin başına gelecek ne gelecek 2006'da insanlar laptopları çoğu herkesin değil yani birçok insanın başına gelebilir laptoplar çalınabiliyor. Ya sorma çok çalınıyorlar. Ya demek çok ki duyuyoruz. biliyorum Medyumum bu konuda <gülüyor> çünkü şöyle bir şey var yani arabaların bagajlarında ama bu işte ne derler hatchback tarzı olması gerekmiyor onlarda da gözükmüyor ama her türlü arabanın bagajını Laptop bıraktığınızda bu hırsızlar... ...ecinli midir nedir bilmiyorum... ...bunu hissediyorlar ve o arabayı açıp o laptopu çalıyorlar. Evet. Ve işin enteresan tarafı başka hiçbir şeye bakmıyorlar. Ben de çok şaşırıyorum Banu. Adam işinden çıkmış. Arka koltukta laptop çantası... ...onun üzerinde e, şeyi, montu işte ya da paltosu... ...işte akşamüstü evine gitmeden önce bir yere uğruyor. Ondan sonra arabasını güzel bir park ediyor... Ondan sonra mal, paltosunu giyiyor. Laptop çantasını bagaja koyuyor. İşte işini hallediyor. Döndü de bir de ne görsün? Evet. Laptopu yok. Yani tesadüfe bak. Hakikaten <gülüyor> öyle. Hayır <gülüyor> şöyle bir şey. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama ben birçok e, arkadaşımın başına da bu şekilde geldi. Ben çok yanlış buluyorum başıma geldiği için tabii. E, ama arka bagajda... Gecenin herhangi bir saatinde yani hiç de işten dönüyor ya da iş arabası şeklinde gözükmese bile hani bir firma arabası olduğu belli olur, O arabada o laptop çalınıyor sevgili dinleyiciler. Onun için lütfen laptoplarınızı kesinlikle arabada bırakmayın. Evet bu zaten ama güvenlik politikalarında da bizim çok yazdığımız bir şey biliyorsun. Niye öyle gidelim? Daha doğrusu e, şimdi sen arabanın bagajında böyle 20 milyar olsa arabanı bırakır mısın ya da o parayı bagajda bırakır mısın? Bırakmam. Peki. O laptopun içindeki bilginin değeri nedir? İşte eğer onun üzerinden hele bir de internet bankacılığı işlemlerini yapıyorsan... <gülüyor> ...geçen hafta konuştuğumuz gibi hesabında ne varsa o artı gider yani. Tabii. Eğer tabii... E en basitinden yani. Eğer hele, hele internet bankacılığı parolalarını sen laptopunun bir köşesinde saklıyorsan... <gülüyor> Peki o zaman ben şunu sormak istiyorum. Bunun... Artık iyice ağlıyor ağlıyor altını çizdikten sonra yanlışını merak ediyor benim laptopu çalınan arkadaşlarım ee, ne önceki larım diyorum arkadaşım demiyorum çalıyorlar sıkı şifreli Hı. peki ne yapıyorlar şimdi şifreli olan ne Şifreli olan laptopu de... açamıyorlar bir şimdi kere laptopu açamıyor ya da açsa da içindeki bilgilere ulaşamıyor şimdi bu seviyede güvenliği gerçekten sağlamış olan teknik anlamda da çok az kurum ve kişi var. Bunların durumunda iş şuna dönüşüyor. Çalınan şey laptopun içindeki bilgiler değil sadece laptopun donanımı. Çünkü laptop da bugün çarşıdan almaya kalksan bayağı bir para ediyor herhalde değil mi? Evet. Şimdi her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı 100 dolarlık ucuz laptoplardan üretme yoluna gitsiyse de şu bugün piyasada baktığımız cihazlar birkaç milyar en azından birimi Pardon artık milyar diyemeyeceğiz. Bin YTL'lik birimle içerisinde öyle değil mi? Şimdi ben burada tersten gitmek istiyorum. Yani hırsız ne gibi bir işlem yapıyor ve ondan sonra satabiliyor? Yani hard diskini mi değiştiriyor? Ne yapıyor? Hard diskini direkt e, formatladığında yani sıfırladığında o bilgisayarın içindeki bilgiler ve şifreler bir anda kayboluyor zaten. Direkt artık kullanılabilir hale geliyor. Yeni çağırsanılmış makine gibi kullanılabilir hale geliyor. Ya da e, yedek parça olarak kullanmak her zaman mümkün. Pili, hafızası, ekranı bunların her biri e, ciddi parça malzemesi. Peki e, diyelim ki çalındı ve toplam. Hani bu sıfırlıyor ve de yeniden satışa sunuyor. Bununla ilgili yapılabilecek önlem yok mu? Bizim alacağımız bir güvenlik önlem. Yani şuna da insan senin hiç çalınmadığı için belki bu duyguyu çok fazla bilemezsin. Yani benimkinde de hissetmiş olabilirsin ama yani en azından yani aldın... Ama sen de kullanama, hani vardı ya, <gülüyor> sana da yaramasın. Ya onun için öyle bir, bir e, var mı yapabileceğimiz şimdi bir şey? e, bu dünyada çok konuşulan bir konu. Ben aslında belki bunu e, hani böyle bir programda değil de hani bir köşede değil de başka uzun bir programda belki tartışmakta yarar var. Şimdi laptopu çalındığında ve diyelim başka birisi sahip olup buna internete bağladığında. Farkına varabilmek. Hatırlıyor musun? Geçen haftalarda bu cep telefonlarının IMEI numaralarını konuşmuştuk. Hı hı. Onun gibi bir numara olsa da her bilgisayar takip edilebilse dolayısıyla çalınan bilgisayarı kim kullanırsa kullansın yakalansa diye bir mekanizma aslında yıllardır e, ufak ufak bir takım e, firmalar tarafından daha doğrusu firmaların oluşturdukları konsorsiyumlar tarafından uygulanmak isteniyor. Çünkü bu sayede daha güvenilir ve daha güvenlik özellikleri arttırılmış bilgisayarlar üretmek de mümkün. Hem o bir de yani çalan arkadaşların şevkini kıracak. Ee, çok haklısın fakat olayı bir de şu açı, açıdan düşünmemiz lazım. Böyle bir altyapı kurduğun zaman bu altyapı senin internette teknolojide e, anonim ya da kimliksiz işlem yapmana da engel oluyor. ...senin yaptığın her şey takip edilmeye başlamıyor. Hmm. O zaman da bu George Orwell'in 1984 romanına dönmeye başlıyor yani. iş. O yüzden burada bir, iki taraflı bir e, aslında gidiş geliş söz konusu. Bir grup insan diyor ki, sen, yani şimdi şu anda konuştuğumuz konu gibi... ...çalınan laptoplar yakalansın, başkaları kullanamasın gibi bir altyapı yapalım. Fakat öbür taraftan da diyorlar ki sen böyle bir altyapı yaptığın zaman... ...ben o bilgisayar çalınmadan o bilgisayar üzerinde yaptığım her şeyi de kontrol edebilir durumda olacaksın. E bu da bir problem yaratacaktı. Ama en azından hangi me e mecraların diyeyim ya da mercilerin mi e bunu takip ettiğini biliyor olacağız ya da kimin kontrolünde olduğunu biliyoruz. Çok sıkıcı bir şey ama şimdi de şöyle bir şey var. Yani nereden ne e virüs bana bulaştı da belki de izleniyorum riski var mesela şu anda. Doğru söylüyorsun Öyle dediğim gibi bunu konuşmak hani bizim buradaki köşemizin süresi içinde çok mümkün değil. Ayrıntılarıyla hem de felsefesiyle konuşmak ama ben burada seninle tam aynı şeyi düşünmüyorum. Hı. Çünkü ben diyorum ki biz güvenlik önlemlerimizi iyice alalım. Bu hem bir laptop çalınırsa içindeki bilgilerin kaybolmasını engel, daha doğrusu içindeki bilgilerin bir başkasının eline geçmesi engel olmak için şifreleme ya da encryption, kriptolama uygulayalım bu bir. O bilgileri kaybolmasın diye sürekli bir başka yerde yediğini tutalım bu iki. Hı hı. Ondan sonra e, şey yapalım. E, söyle e, bilgilerin dışında temel anlamda gidip e, o cihazın çalınmasına karşı sigorta ettirelim. Ama aynı zamanda e, köşemizin başında senin de söylediğin gibi arabamızın bagajında hiçbir zaman laptopumuzu bırakmayalım. Evet. Ama hala da içeriye e, alarma rağmen kilitlere rağmen evimize iş yerimize hırsız girip de çalıyorsa da o zaman da zaten sigortadan parasını alalım ve rahat rahat hayatımıza devam edelim. Ha, bunun dışında işte o laptop günün birinde bir başka tarafından kullanıldığında e, yakalamak üzere yapılacak her işlem aynı zamanda o laptop bende olduğu sürece çalınmadığı sürece benim yaptığım her şeyin izlenebilmesi anlamına da gelecek. Ben bunlar çok hoşlanmıyorum. Doğru yani o taraftan baktığın zaman haklısın ben de diyorum ki böyle olmasa da zaten bir şekilde izlenme ile karşı karşıyayız. Ama o, o zaman resmi %100. bir devlet izleme mekanizması kuruyor olacaksın hatta belki devlet bile değil devletler üstü bir izleme mekanizması kuruyor olacaksın ki o da bambaşka soruları gündeme getiriyor. Do, ha, haklısın. Yani her, her zaman için en azından böyle bir sistem varsa da bir şekilde izleniyorsak da bunu izlenmiyoruz sanarak şu anda yaşadığımız şekilde yaşamak daha <gülüyor> güzel yani <gülüyor> böyle bir durum söz konusu. Ee, bu e, laptoplar ve bunun çalınmasıyla bunların çalınmasıyla ilgili... Eklemek istediğin belli başlı uyarılar var mı? Yani arabada bırakmayın ötesinde. Aslında şifreleme var. Şifreleme konusunda özellikle. İki, i̇ki tane şey var. Şimdi laptop ya da herhangi bir cihazımız çalındığı zaman bu cep telefonumuz için de geçerli. Cep bilgisayarımız için de taşınabilir bilgisayarımız için de geçerli. Hepsi için aslında iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, çalındığı zaman bir başkasının eline değerli bir veri, değerli bir bilgi vermememiz lazım. Bunun cevabı. ...bilgilerin şifreli saklanmasından, şifrelenmesinden ya da İngilizcesi encryption yapılmasından geliyor. Bunun çözümü bu. İkincisi de yine bu cihazların çalınması, bozulması vesaire durumunda da... ...geri dönüp ben bu bilgileri yerine koyabiliyor muyum? Yani bende bir başka yerde, merkezi bir sunucumda, işte bankadaki, kasamdaki CD'nin içinde... ...bir yediğini tutuyor muyum? Bu sorusu var. Bu ikisine dikkat ettiğimiz sürece ben kendimi iyi hissediyorum. Peki o zaman e, bu ikisine dikkat ederek e, kendinizi iyi hissedeceğiniz e, bir yıl diliyorum ben. 2006 yılı diliyorum programımızı kapatmadan önce. Ve umuyorum ki yeni yılınız hoş gelecek. Mutlu yıllar. Hoşçakalın.